Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir arkadaş enteresan bir soru sordu Diyor ki ben yaz aylarında oruç oluyorum ama geceyi hiç uyumuyorum, ibadet ediyorum ama gündüzü hepsini uyuyorum. Ama namaz saatlerinde kalkıyorum, namazımı koyuyorum ondan sonra uyuyorum. Benim orucum doğru mu? Doğru değil mi? Evet. Senin orucun sahihtir bir mahsuru yoktur, doğrudur. İnşallah Allah subhanehu ve teala kabul eder. Çünkü alimler icma etmişler, demişler ki oruç olan Ramazan gününde, gündüzde bir saniyelik yani kalksa, bir saniye idrak etse, baksa oruçtur, o niyet üzerine devam ediyor orucu cumhur öleme yanında sahihtir. Ee, yani kalkıp namazını kılıyorsun, ondan sonra uyuyorsun, orucun sahihte bir mahsuru yoktur. Ama kim e, uyudu, hiç kalkmadı, akşam namazıyla beraber kalktı onun orucu sahih değil. Çünkü alimler diyorlar ki e, akşam namazı girdikten sonra orucu sahih olmaz. Çünkü nahari Ramazan, Ramazan gününde idrakın olması lazım. Hatta öyle iki saniyeler olsayan yani kalksan, gözünü atsan, evet ben bugün orucum, bir de düşen yatsan. Evet ondan dolayı ama doğrudur uyuyabilirsiniz arkadaşlar. Yani Ramazan ayında insanlar tahtili var ise icazasını Ramazan ayına koydu uyuyabilir. Ama bu ay mübarek ay olduğu için hep uyumak değil. Yani en iyisi ifrat tefrikten kaçacaksın ortasını bulacaksın. Ortası nedir? Yani gündüzlerde uyu gecelerde bir bir saat uyusan ondan sonra ibadet et. Gündüzlerde de büyük ibadetler var. Tamam gece gecede ibadet var, teravih var, Kur'an okumak var, gece namazı var, kıyam var bunlar hepsini yaparız ama gündüzlerde bir sürü e, beş vakit camide kılmak, cemaatten bu en büyük ecirdir, halal para kazanmak en büyük ecirdir. Ee, çoluk çocukuna gözetmek vesaire bunlar hepsi ecirdir yani orucun sahih olduğu halde de ama e, bu doğal bir şey değil tabi bir şey değil Tabii olan nedir ee, normal ramazan ayında insan normal olması lazım her yönüyle ama ben e, sıcaktır yatabilirim fazla bir mahsur yoktur Yani korkuyorum çıkıyorum dışarıda fitne var Kadınlar çırıp çıplak yazdır. Evet çok günümü evde geçirebilirim. Sadece camiye gidip geleyim yapabilirim imkanım var ise bir mahsul yoktur. Ama hepsini de yatmaktan geçirsen ne olur? Çok nimetler elimizden kaçar. Yoksa oruç elhamdülillah sahihtir.